Perişan FM Perişan FM Türkiye Radyo'lu Türkiye Radyo'lu Perişan FM İkinci Bölüm Bu siki çalışması ayağına buluşan deniz Telat ve nalen, Geçen bölüm kaldığımız yerden muhabbetimize devam ediyorduk. Şey, bir neşriyat okumuştum Nalan, gelecekte 200 beygirli arabalar çıkacakmış. Saçmalamayınız Serhat, o kadar beygiri arabanın neresine koyacaklar Allah aşkına. Oh, haklısınız, ben de öyle düşünmüştüm. Tabi neşrik kadar beygirler arabanın neresine sığsın değil mi? <gülüyor> evet, Teknolojik korkunç bir hızla gelişiyor Nalan. Çamaşır makinesi diye bir makine çıkmış biliyor musunuz? Çamaşırları kendi kendine yıkıyormuş, hem yıkıyormuş hem kurutuyormuş Nalan. Peki, evlenirsek bana o makineden alacak mısınız Talat? Oh, alacağım tabii Nalem. Yalnız, yalnız hemen alamam çünkü daha çıkmadı. 50 sene beklememiz gerekiyor Nalem. Oh, çok, çok mesudum Talat. Ah, oh, ben de mesudum Nalem. Ben daha mesudum. Hayır Nalan, ben daha mesudum. Öyle mesudum ki Mesut Yılmaz bile benden mesud olamaz. Lakin, lakin bu kadar mesud olmak beni korkutuyor Talat. Hayatımıza her an Deniz Baykal gibi bir muhalefet gelecekmiş gibi. Oh, korkmayınız Nalan, en yakında gelip paşa babanızdan sizi isteyeceğim. Oh, hayır, paşa Babam duyarsa bizi mısır'a sürer telat. Ah ne güzel işte mısır'a gider piramitleri görürüz. Niçin bu kadar angussunuz telat? O mısır bu mısır değil. Paşa babamın uçsuz bucaksız mısır tarlası var. Bizi o tarlaya çifte sürer. O tarlayı sürmek de ömür boyu sürer. Üssüsünüz üssüsünüz konuşmayınız neler. Artık, artık bu gizli aşka daha fazla dayanamayacağım. Konağın çatısına çıkıp, sizi sevdiğimi bütün dünyaya haykırmak istiyorum Nalan. Deli misiniz, tenat. Sizi oracıkta hemen öldürürler. Ne öldürsünler, ne öldürsünler Nalan. Oh. Sizsiz yaşamak, yaşamaksa öldürsünler. Ne diyorsunuz Talat? Ölümü görün susunuz. Siz ölürseniz ben yaşayamam. Nefessiz kalırım, imtihar ederim. Yok, hayır susunuz, susunuz Nalan. Böyle konuşmayınız, ne olur ölümü siz görünüz. Size bir şey olursa ben nasıl yaşarım? Ne olursunuz Talat susunuz, böyle konuşmayınız. Biliyor musunuz Nalan, hadi bir yerlere gidelim. Benim canım karşıya. Üsküdar'a geçip, balık ekmek yemek istedi birden. Harika olur. Lakin, faytonla karşı tarafa nasıl geçeceğiz? Malumunuz, faytonlu vapurlar bu saatten sonra çalışmıyorlar. Haklısınız. Artık bu boğaza bir köprü yapılması elzem oldu Nalan. Yok, hayır köprü olmasın Talat, insanlar köprüye çıkıp kendilerini aşağı atmak suretiyle intihar ediyorlarmış, onun için tüp geçit düşünüyorlarmış buraya. Tüp geçit mi? Saçma Nalan, intihar etmek isteyen adam tüp geçit olunca geçitin tüpünü açıp gazla da intihar edebilir Nalan. Evet, galiba haklısınız Talat, en iyisi mütenahi bir araziye gidip şoförlüğümüzü geliştirelim, ha, ne dersiniz Talat? Olur tabi, hem de çok latif olur Nalan. Ah. Latif mi? Latif benim kuzenim olur. Nereden tanıyorsunuz Selat? <gülüyor> Öyle mi? Ne kadar ilginç Nalan. Evet, kuzenim Latif aynı zamanda spekülatif biridir. Ne <gülüyor> öyleyse borsada karşılaşmış olabiliriz. Ama itiraf edeyim ki siz de çok latifsiniz Nalan. <gülüyor> <gülüyor> Latif ediyorsunuz Selat. Hayır, gerçek Nalan, mevaddi hayatiyenin sergüzeşt bir muallimesi İtlağıfı kalbinizde o denli yaralara garkeleyyedi ki sormadan edemeyeceğim. Buyurun sorunuz. şey Python'la gezelim dediniz. Lakin yeterince yakıtımız var mı Nalen? Evet, var tabii. Konaktan çıkmadan evvel döpeyi fırınlamıştım. Arkada bir çuval saman var, Telat. Ne, ne kadar güzel. Babam hep derdi lan Sakla samanı, gelir zamanı. Ne kadar ince bir söz değil mi <gülüyor> Aman Allah'ım, oh. aman. Paşa babam geliyor, Telat. Ha, ha, hayda, ha, hay babana. Ş <gülüyor> Selamünaleyküm Muhallim Efendi. <gülüyor> Aleykümselam efendim. Biz de Nalan, Kerimeniz ile Musiki'yi meşkeliyorduk. İyi de bu nasıl musiki meşketmek lan biz hiç musiki sesi falan duymadık. Ne, ne, efendim e, biz teorik ve nazari olarak musiki meşkettik. Tam sesli meşketecektik ki zırt diye siz geldiniz. Evet evet paşa babacığım aynen öyle oldu zırt diye siz meşkettiniz. Peki söyle bakalım muallim efendi kızımız nasıl İstikbal vaat ediyor mu? <gülüyor> evet paşa baba aman e, şey Mithat Paşa. <gülüyor> şey efendim paşa yani kızınız maşallah çok yetenekli. İstikbalde geleceğin nadide sultanı olabilir. Nadide sultandaki muallim efendi. Ben öyle bir sultan tanımıyorum. Benim bildiğim bir Kösem Sultan var, bir de Sar Sultan var. Evet Telat. Hayır sultan da kim? <gülüyor> yoksa yoksa. Hayır, hayır Nalen. Bir dakika açıklayabilirim. Zannettiğin gibi değil, suçsuzum. Nair, Bana bir fırsat ver Nalen. Peki Telat sana bir fırsat veriyorum. Na, ama hayır vermemen lazım Nalen. Türk filmlerinde kadın da adam da fırsat vermez. Adam kadını terk eder, film uzar gider Nalen. Kesin lan. Tamam. Vallim efendi. Bakalım kızma ne gibi musiki eserler öğretmişsin. Bir meşk edin bakalım. Tabi paşa baba. Nalan Hanım. Tamburi Aynalı Tahir'in hicaz Peşkövi'ni meşk edelim. Evet. Tabii terihan. Bir, iki, iki, üç. Ey gönül Velat Benalan sevinç içinde musiki meşgelerken Üveyanlı Tefrika Hanım iki gencin geleceklerini karartacak korkunç planlar kuruyordu Ve Demir ağlarla örüyordu genç çifti dört baştan Yazan Ömer Pekin, oynayanlar Ömer Pekin İbrahim Kara, Fatih Tıngır, Serpil Pekin Teknik yapım Ömer Pekin Ah dinleyin dinleyiciler Perişan FM Perişan FM Türk yeradı onlar. Türk Efendi.